Sünnet'e uygun olan selam. Allah'ın gününde Kur'an-ı Kerim'de bundan bahseder. Bir selamla selamlandığımız zaman ondan daha iyisine daha güzeliyle veya en az onunla selamlamak. Selamlarca ben onu etmemiz gerekiyor. Uzun selamlarıp kısa selam almak yani uygun değil. Bende uzun vermiş, kısa almış. Sizce doğru yani. Kısa verip uzun almak da olur. Devamında Ehadul Fikriyeti'yi o genç erkeklerden birisi, Muzaffer. Ehab biri mi? O gençlerden birisi, gençler topluca selam eder. Sonradan birisi e, konuşmaya devam etti. Keşfahalı ya ammi, ey amcam, halin nasıl? Nasılsın? Sene bir hayrım ve elhamdülillah Sen elhamdülillah hayrıdır ey hayrlayım. Keşfahalı sizin haliniz nasıldır? Siz nasılsınız? Bizimlerden Hâlike'yi görmüştük. Hâlikum gördük görmüştük. Siz nasılsınız? Veya biz şimdi. Men entım. Siz kimsiniz? Siz nasılsınız? Ve devamında siz kimsiniz? O gençler tanıyamadığı. Ehaduhum. Onlardan birisi. Elif i teçhiyenihum zannemi kullandı. Nahnu Ebna-u duktur Musa. Biz doktorun oğullarıyız. Hangi doktorun? Musa isimli doktorun oğulları. Musa burada Ebu doktorun bedeli. Musa isimli doktorun oğulları. Bedel neydi? Bir kafalılığı açan bir kafalılığı açan kelimeydi. Değil mi? Hangi doktor? İşte Musa isimli doktorun oğulları. Nahnu mütteda ebna doktor <gülüyor> haber. Musa'da yazımını öğrenmiştim. Hazır. Evet. Evet. ve ve merhaba. Bu kalıplaşmış bir ifadedir. Hoş geldiniz, tekrar gördüğünüz üzere, son merhaba. Hoş geldiniz, tekrar geldiniz. Merhaba. Oyunumuza gelir. Kalıplaşmış bir ifadedir bu. Ebu Hukum Sadie Bey, babanız arkadaşındır. Onların babası Doktor idi. O Doktor Musa arkadaşındır demeye getirdi. Ebu Hukum Sadie Bey. En ammukun Şeyh İsa, amcanız Şeyh İsa nerede? Bu da Şeyh ve İsa ammukun bedeli. Yani Eyni Ammukum yeterli bir cümle. Ama hangi amca? Şeyh İsa. İsa isimli. Bir onun sıfatı var. Şeyh'in sıfatı. İsa'nın sıfatı alırsınız. Ee, şöyle. Bu biraz daha güzel bir tercih edeyim. Eyni Ammukum Ammukum amcanız Şeyh onun sıfatı. Şeyh olan amcanız nerede? Hangi şeyh bedel İsa isimli şeyh amcanız? Evet. İsa isimli Şeyh Hamza'nın ammukum mükteda, şeyh onun sıfatı e, İsa ammukumun bedeli. ehaduhum onlardan birisi, o kalabalık kendilerden birisi huvene reydun huvel ane il o hastadır o şimdi hastanededir. Hamid Şefahullahu İşte emir manasına gelen mazi fiil bu. Şefa. Şefa eşfi. Şifa verli denir. Mazı şefa. Hu ona. Yukarıda bahsetti geçene Yani hastanede olan Hamza Şeyh İsa var ya o. o hu zaneri en yakın ona gider. Yani amcanız Şef İsa'ya Allah şifa versin Manasını bir cümle bu. Şefa mazi fiil, hu e, bitişik zamir, mütahısız zamir ki İsa'ya razıdır, İsa'ya Allah ise şefanın faili, şefa fiilinin faili, şifa ver veya şifa verdi manasında şu an gelin. Şifa verdi manasında fiilinin faili o işi yapan e, manasına sahil Allah Azze ve Celle. Buradaki şefa mazi fiildir. Ketebe gibi, masara gibi, zıhebe gider, haraca gider. Ancak bazı fiiller mazi de olabilir, şimdi zaman manasına muzarif olabilir. Onlar yerine göre, kullanım olarak emir fiil manasına sahilir. Allah sana şifa versin. Diyebilir. Mesela bunun örneğine muzarif örneğini bir e, haşşafan şey öne falan şey sıçabım inşallah onu daha Hapşıran misal elhamdülillah der. Değil mi? Hapşıran kişi elhamdülillah der. Onun kişiden kişiye yer Yerham. hamu kallah'tır. Yer hamu, rahime yerhamu. Rahmet eder. Rahmet ediyor manasında. Ke sana Allah yerhamukeallah'daki. Allah yerhamının faili. Allah sana rahmet ediyor gibi anlaşılır. Ancak o da emir ki Allah sana rahmet etsin. Allah tamam, Allah. Tamam. tamam Mesela e, şeyde duyarız böyle Harakbali Kendra aslında Kınışman alanında duyarız veya genelde kullarımda vardır Bir şeyden bahsedersiniz. Şu Nâfıbı Nâfıbı veya şimdi şöyle Müslim'de Nâfıbı şöyle kısaltılır böyle kısaltılır. Nâfıra Nasara Allah size yardım etsin. Nasara yardım etti. Ancak emir kilim Allah size yardım et. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Orada Allah ona şifa verdi. Ne bir şifa şey bir anlayılamıyor Benim Böyle bir imkan olmadı. Hasta olan birisi Allah şifa verdi olmaz. Denmez. Veya bir sıkıntayız, zardayız. Allah sana yardım etti. Dardayız. Yardım etmedi daha. O zaman o zaman yardım etsin. Yani oradaki cümle içerisinde veya diyalog içerisinde kullanımda o mazi manasına, yani manasına gelmez. Manada bozulmuş olur. O da bu mazi veya müzariye manasına kullanılmaz. Şimdi burada yukarıda amcasının hasta ve hastanede olduğundan bahsediyor. Karşılığında onu diyen kişi de Allah'ın şıkarı verdi demez. Dolayısıyla bu maziye fiilin mazi, eme fiil manasına geldiğinde olan anlar. Bu da hisleri yapacak. <gülüyor> Niye iyi olsun? Şefahullahi. Fail ya. Her ayda da fail. Şefahullahi olacak. Fail merfudusun. Allah'ı olacak. Yani emrede ve maziyde kullanılma değişiklik olmaz. Sadece e, o ya kullanımının şeyinden taksı basmanın anlamı. mı anlarsın. Anladık mı? var. Orada iyi haricileri var Allah nasip edelim. Ham mi, sahip şey e, ayetti Allah Allah'a ait. Ona bir yardım eden. Evet. Hamd <tâmit> şefaullahu. Allahu <'ıma> şifa versin. Men haviyit tifletu neti Sizin beraberinizdeki bu bayan tıfıl, kız tıfıl yani kız çocuğu kimdir? Erhadu <tâhâdâhû> İye <gülüyor> Ukhuna. O bacımızız, kız kardeşimiz. Ukhuna. <gülüyor> Burada Nahnu bu parçada, yani bu derste Nahnu ve onun atasından olan Nahy görüyoruz. Ona dikkat ediyorsunuz. Şimdi o da nesli görüyorduk. değil mi? Enem nesli mirasını. Kuba atasından olan Huyu İye ve Hay görüyoruz. Şimdi Nahy görüyoruz ve e, entüm Kumu görüyoruz. Hem tüm mustası murcası kınu mustasızlanirler. Çoğulara gidiş şimdi. Çoğulların mustasız ve mustasızlanirler görülüyor aynı zamanda. Hie uktuna <Sessizlik> o kız kardeşimizdir. Bizim kız kardeşimizdir. Hamit Nesmuha <Sessizlik> onun ismi nedir? Ehaduhum ismuha Leyla. Onun ismi Leyla'dır. Hamit <Sessizlik> ''Eyne Beytukumu'un cebidu'un?'' ''Sizin eviniz nerede?'' de yani hangi yer? Bir sıfat geldi. Yeni eviniz nerede?'' ''Beytukumu'un kelimesi kelimesi. Nereden anlatıp marif olduğunu? Marifeye muzaaf olan kelime de marifedir. Bu beyt kelimesi kuma muzaf. Yani siz manasındaki ki muzaaf. E, zamir de zaten hep şeydir. Eee... Şahıs tanımladı, şahıs tanımladık, marife dedi. Dolayısıyla bey tukumuz ağırladığı zaman bey tukum marife bir kelime oldu. Dolayısıyla onun sıfatı marife girdi. Ama cedidi bir, bir sıfati bey bir zamire izaf ederek marife yapamayacağımızda bile başına arifdan bir tıraca marife. Bu ayanlayabildik mi? Bey tukum cedii tukum olur mu? Zaten bir kelime de yok, değil mi? Nasıl bir marife elde ediyoruz dediği kelimesini? Beytani dört yazıyor. Yazarsın. Değil mi? Marife elde ediyoruz. Beytan vermezse çoğullukta değil mi? E şimdi burada Beyti kuma bu marife elde ediyoruz. Beyt kuma muzaf olarak yani marife elde ediyoruz. Zandıra muzaaf olarak marife oldu. Onun sıfatı da dediği başına el filan mı getirmiş? El dediği, dediği El dediği. Tamam. Sorun var mı? Yok, ey elhamd. Ehadhum beytun el cedidu kaybun le meta. Bu cümledeki meta havaalanı demek. Havaalanı, havaalan, evet. Havaalan, evet. Beytun el cedidu yeni evimiz. Burada beytun la müsteda. O bir sıfat aldı. Hangi evimiz? Yeni evimiz. Beyt kelimesi naya olarak e, marif oldu. Ona bir sıfat getireceğiz. O da yine yukarıdaki gibi lan taksı olarak marif olacak. Beyt'in yediği dur. Yeni evimiz nedir? Havaalanına yakındır. Bir hatırlatma Karigun kelimesiyle kullanılan benden iki dilde ea eti anadır. Havaalanına yakındır. Geçen derste veya önce bir önceki bunu bundan şey yapmıştık, söylemiştik. Bir hatırlatma yapalım. Hamid e entün fil medreseti sameriyeti. Sizler lisele misiniz? La nahnu bil camiatı. Hayır, biz üniversitedeyiz. Ne yuvar size? Hayır. <gülüyor> Evet orada eksikliğiniz evet. Ben okuyayım. Ondan sonra ders olayım. inşallah bunu topluza yazın. Orada bir paragraf yani bir buçuk parabaz eksikliğiniz var. Ben okuyayım. Sonra şey yaparsınız. Ders sonu yazın inşallah. La nahnu bil zamiati. Hayır biz üniversitedeyiz. Ehaduhum diyordu. Ene fi külliyetil hendes Ben mühendislik fakültesindeyim. Külliye. Aşağıdaki şeride vardır külliye fakültelerimiz. en fi külliyetin hendesesi. Ben mühendislik fakültesindeyim. Ve Mahmud'un fi külliyetin tıbbi. Tıbbi. Tıbbi ulaştınız, Değil mi? Evet. Evet. Ve Mahmud'un fi külliyetin tıbbi. Şimdi onlar kaç kişiler buradan çıkacak? En dediği birisi ben mühendislik fakültesindeyim. İkinci kişi Mahmud tıp fakültesindedir. Üçüncü kişi Ey İbrahim, İktisat Fakültesi. İbrahim, Şeriat Fakültesi. Şeriat Fakültesi. <gülüyor> ve Yusuf, Şiklet Ticaret ve dördüncü kişi Yusuf, Ticaret Fakültesidir. Bu, bu, türlü, bu da kişi, yeter. 3 ve daha fazla kalabalık olmazız gelmiyor. değil Bir şey daha fazla simlaniyor mu? şey, 200 lira ben çıraklıyım zaten. Ahmet'i gösterdim ama zaten nerede yerleşemiyorum çünkü yerleştim burada. Evet o yukarıdaki eksik olan kısmı unutmayın ve inşallah göstermenin sonunda tamlayalım. Hamit, yani o amca diye seslenenleri, diğer kişi babalarının arkadaş olan kişi devam ediyor Nam zalika al-fata alladhi fi sayyaratikum. Otomobilenizdeki o genç delikanlı kimdir? O delikanlı kimdir? Mahmud ve Mahmud'sa kendik. Kullez zemiili. O benim okul arkadaşımdır. O okul arkadaşımdır. Hamid, mineyne huwa? O neredendir? Mahmud, huwa min inkelterra. O İngiltere'dendir. Hamid Mesmuhu Hu. Mahmud, ismi Hu. William, ismi İngiltere, adam İngiltere, adam <gülüyor> <gülüyor> Ders yapıyor burada. Şarkı. Adam gayrimüslim değil mi sizi de? dedi? <gülüyor> Hamit, e Müslüman kure. O Müslüman mıdır? De. Mahmud, la kure Nasrani'dir. Hayır, o Nasrani'dir, Hristiyan'dır. <gülüyor> Ebu ustazi onun babası, yani William'in babası, Ustaği, Hocamdır, Ustamdır. İsmuhud, doktoru idirlerdi. Onun ismi doktor İbzat. İbzat. Adval, evet. şıvas, evet. malkı. Şıvas, malkı. Yani Burada ismihu müttedahat. E doktoru doktor İbzat. Doktor Hader İbzat. O doktorun bedeni. Doktor kapalı da açtı. Hamid ezehebtum lel müsteşfâ li ziyareti annikumul yevme. Umurda bir şey var ya. Umurda bir şey Allah'ın İleyen Allah'ın Yehdi humallahu. Heda yehdi. Huma, soy içini. Yehdi hidayet eder. Hidayet ediyor manasına. Huma, soy içini. Allah, Yehdi'nin faili. Allah, soy içini ile İslam. İslam'a hidayet ediyor. Soyun var öde. Ha, soyun var öde. Bu da evet. müzari değil, en de, iyi bir şey manası. Allah'ın hidayet Allah ettiğini saptıracak yoktur. Allah hidayet etmiş, etmiş olsa ondan ıslan olur. Dair Yoksa Allah insanı doğruya çağırır da hidayet ettiyse atmanın dalayeti şey düşürecek yoktur. Me-i yehdihillahu ne müzillilah ve me-i yüzzil fele Buradaki yehdi manası çözdüğünüz üzere müzarefi değil emir Allah o ismi İslam'a hidalede. Evet. Devam ediyoruz. Ezeheptum iler müsteşfâ li ziyareti ammikumul yevmi. Ezeheptum. Ezeheptum neydi manası? Gittiniz. Gittiniz mi? Gittiniz mi? Nereye? Gittiniz mi? İle <gülüyor> müsteşva, hastaneye. <gülüyor> ne için? Li, li. Ne için? Ziyareti amm için. <gülüyor> <Amcanızın> ziyareti için <gülüyor> hastaneye gittiniz mi? El yerme bugün. bugün. Bugün amcanızın ziyareti için hastaneye gittiniz mi? Yusuf, Naam, Zehebna. Evet. Gittim. Soru var mı? El yevme. Bugün manasına gelirmiştik ya. Evet. El mu gün. Herhangi bir şey. aldığını yani. da burada. Hu ve Bu zamir. Hu kuma, huma Şeyi. Şey, e, Ku, yani o münfasılır. Münfasıl nasıl kuma, Hu, diye. Yani o ikisi veya o ikisinin manasına. Müfasın da mutfası var. Hayır da iki İki şey de kullanılır. Son ikisi de ne? Huma. Şuradaki Huma hastanesi var ya. Evet. Ne o? o? O ikisi işte. Anne ve çocuğu hastanede oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. evet. Soru var mı? Aslında ne dedi? Bir soru var. Hangi cümle? Ney ne? Burada bunun olmasının sebebi ne? Daha önce biz ney neydi? İki tane soraya bak. yayına gelmez demiştik. Sağ ol. Ben soraya bak. Neye bak yayına gelmez. Nerede, nereye veya nereden diye sorabiliriz. Burada en önemli mesele ne anlıyoruz? Bundan eski Neredendir? Biz de burada bu güzel eee şifa yok ya biz. Bu doğru mu yoksa yani biraz bana hep şikayet ediyor mu yani? Yani biraz bana şey geliyor. Doğa var, en gibi diyor. değil yani. Dersin doğru değil gibi geliyor yani. Allah sana şifa versin. Ne diyelim versin? Versin demek yani biraz bir cemdiyormuş gibi geliyorlar. Allah şifa veririz. Veririz inşallah. Verir inşallah. Ha, böyle etmemişsiniz daha iyi. Ama sanki Allah bize emri diyor Kur'an'la ikra edeyim. Bunlar emrisi atıyorlar. Geliyor mu? abi? Evet. Bunlar doğru Allah'a emrettiği için. Aynı Allah'a sözüyle Kur'an'a şahitler lena zunudena valfu anne diyor değil mi? Yani bizi affet. Bizi mağfiret et. Yani Dualar hep emir sırasıyla yapılır. O e, talep isteme, istirham anlamında. İsteme manası Dualar emir sırasına gelir ama o e, kulum Allah'a emretmesinin yüzünden hep talep, ifade Ama bak senin bahsettiğin olaya düzene aktarırken ah, Kur'an'dan delil getirelim. Vau anâ, va unfir <gülüyor> lenâ, Orada yalnız bize diyor değil mi abi bize rahmet annam tamam. bizim afret et emir değil mi? et Hı. bizi asret bizi az... bağışla bizi hidayet <gülüyor> eder emre der mi man Ha başka gelince de olamazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada da acizliği mi belirtiyor zaten. Tamam güzel. Değil mi abi biz Bu, burada, burada burada acizlik diyor mu? Yok olur. Hiç adam var. Allah, Allah var. ona şifa versin. Acizlik <gülüyor> yok mu? Sana rahmet et diyor. Öyle rahmet et. Ya Allah ona şifa versin de yok çok güzel. Kendi için yok. Var, Herkes karşıda var. var Şifa versin diye dua verken de sen aciz var. Ona kimse bir şey yapmaz. Allah şifa hancı. Onun ikari vardır. Evet. Dualar, bak, dualar emir siyasıyla yapılır. Tamam? Hadislerde geldiğimizde dualanmışysın kabul edecek şekilde yapınlar. Abi kesin ifadelerini mi evet. alıştırmalar eciban ile silesi gelen soruları cevapla evet. bu soruları kendinize uygun olarak cevaplayacaksınız evet. men entum siz kimsiniz ene halanca diyeceğiz ene evet. beytukun eviniz nerede bekti veya beklenme falan gaz yapacak. Tamam. işte. Hı. Şimdi atas kopyala yapıştırıyor da şimdi yapıştırıyor. Oluştur. Şimdi oluşturacağım. Karşı anlamaz gibi. Senin yeni işin. Hadi biz belki at bir şey bağlarız diyeyim. Hadi. Redis'le Evet. Yeah. Ma men rabbukum Men rabbukum Rabbimiz kim Malukatukum diliniz nedir Ey ne medrese medresetukum Okulunuz nerede E entum muslimun Müslüman yeah. mısınız Efe beykukum hadiqatun Evinizde bahçe var mı Efe hadi hadiiratu Evinizde vahçe var mı? E'inmekum seyyâretin. Otomobiliniz var mı? E'ine müderrisi kul. Hocanız nerede? E'entün müderrisune. Sizler öğretmen misiniz? Sağolun da. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Esani e ikraristuk. İkinci alıştırma. Okula yaz. Bunları yazman gerekir. Bir daha sonra. Bu bir süreciye sizin Ağabey mi var ya? Eğnimdere şu Öğretmeniniz nerede? Yeter mi Yeter mi arkadaşlar? Yeter mi? Yeter mi? Yeter olur ya. O lan sana çok ses var ben Çok ses var ya, <gülüyor> var ya. <gülüyor> yazılıyor Yani böyle böyle. yapalım diyorlar. yapıyorsunuz de maşallah. <gülüyor> Nerede tatlı? Ne yaz yani. Bir cezalı. Güzel El-İslamu İslam dinimizdir. Allahu Rabbuna ve Allah Rabbimizdir. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyina ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyimizdir. Peygamberimiz, Rasul Vel-Kur'anu kuran de yani Peki, orada, oradan okuyalım. İlk adı da, da yani, Sen yapalım. Tamam, öyle okuyalım. Nahnu mislimune, biz mislimemiz. Allah Rabbine, Allah Rabbimizdir. Vel İslam'ı dinine, ve İslam dinimizdir. Ben, ben Mevi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, vasulüne, ve Nebî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulümüz, elçimizdir. Yan Kur'an-ı Kerim kıvna ve Kur'an-ı Kerim rehberimizdir. Vel Kâbe-i Ve Kâbe kıblemizdir. Vel Arabiyyetü dilatına Arapça dilimizdir. <gülüyor> ve yeni bir bakın daha <gülüyor> devam ediyoruz. Eyna müdavir sukum ya ihfram. Ey kardeşler, öğretmenimiz yine de haricen anen el fasl. Zehebe değil mi? Hı, -hı. Yani, <gülüyor> Ey kardeşler, Öğretmenimiz nerede? Cevap: Şimdi sınıftan çıktı ve müdüre gitti. Eyyi şari in beytikum, beytukum. Eyyi şari in beytukum, beytukum müftüda. Eyyi şariin haber. Eviniz hangi caddede? Eyyu şariin. Burada soruyu baktır. Eyyu muzah muzah minesine gelmiş zarf tercih edilmiştir. Cadden hangisi veya hangi cadden? İstiyor olabilir. Hmm. E U muzaf şahrin muzaf millet. Eviniz hangi caddededir? Veya cadden hangisindedir? Hmm. E şari'in şahrin idi. Ancak başına gelen T harfi neden dolayı T E U E U olur. E U Tamam? mı? Hmm. harfi neden dolayı eyyi U şahrin Sorayla falan eğiyor. Eviniz, şey evet, eviniz hangi caddededir? Beytuna fi shar'i emam el mahkemeti. Evimiz caddededir. Hangi cadde? ellez Sıfat geldi? Emam el mahkemeti. Mahkemenin öndeki caddesinde. Ebu na sadiqu ammi Babamız bizim babamız, sizin amcanızın arkadaşıdır. Ammukum, razımız ahmide, sizin amcanız. Tabi etse, ammukumamızı, zindile gibi. Tabi bu ammikum olunmalarıdır. Yani sizin amcanızın arkadaşı. Kapının kolunun boyası gibi. Duvarın boyasının kıyası gibi. Evet güncelllemeyi <gülüyor> lazım e en tüm müderisie sizler öğretmen misiniz la nahni eti bağ hayır bizler doktor e en tüm evna ol sizler müdürün oğulları mıınız lamahnu kafede tu hayır biz onun torunlarıyız. kafede tuhaffiun Hafif, müfredi hafedetin çoğulu. Hu da orada mutatızlanmış. Onun torunları. Korunlar gibi. Evet. La nahnu hafedetuhu. Bizler, hayır bizler onun torunlarıyız. Medresetuna tevîratun. La medresetukum tevîratun. Okulumuz büyüktür ve sizin okulumuz küçüktür. Lena, hadigatun cemiletun fi tilkel gariyeti Lena burada haber müktidar haber bazen yer değişiyor demiştik bu konudan. Lena haber hadigatun cemiletun ise hadigatun müktidar cemiletun onun sıfatı. bizim o köyde güzel bir bahçemiz var hadigatun cemiletun güzel bir bahçe Lena var bizim kel geldi. O köyde. Evet. talibun fi kulliyatı. Erkek kardeşimiz tıp fakültesinde öğrencidir. Ekuna Mustafa talibun hada, fakülte mezun. Evet. E entum Sizler doktor musunuz? Ba'duna etibbu ve ba'dunan hemşire. Bazımız doktordur ve bazımız mühendis. Bu ekhuna kardeşimiz mi? Kardeşlerimiz mi? Ya. Herhalde okum misiniz yok. Bacan gidecek yok. bakayım. Öyle bir şey olmaz mı? Yok da, Bakayım. Dokur mu? Başına hem de geleceğiz. Ekhuna. Hem hmm. de yuk, de yok. <gülüyor> ekhuna <gülüyor> Talibun Ta fi Ta külleti Pırkıya. Ehun kelimesi na'ya muzaf olmuş. Bizim erkek kardeşimiz yani. On birdeyiz. Allahu Rabbuna ya Rabbukum. Allah müstele Rabbuna haber ya Rabbukum. O da muhatif. O da şimdi haber verebiliriz. Allah Bizim Rabbimizdir ve sizin Rabbinizdir. bizim üstüne kalırsak Allah Rabbimizdir ve Rabbinizdir. Evet. hangi bu bunlar da. Bu yok abi, meyesi yok. Bu Son cümle aynı zevhebti muayhranı ey kardeşler nereye gittiniz zehabna ila suhfe sağ 20 evet tamam mı devam mı tamamız evet. bismillah elhamdülillah es-salatu vesselam ala rasulillah fe bak eduful esma-i latife. İla't mevâiri kemâ ve mevaddahun kelimesi fâni. Gazefun esma-i latife. Ezuf izafet. Neyi? El esma-i Gelen isimleri izafet. Neye? İla't mevâiri zamirlere izafet. Ne gibi? <gülüyor> misalde açıklanmış olduğu gibi gelen isimleri zammerelere izah etmiş. <gülüyor> Muzaaf yani. Misale bakalım. Beytun ismini beytukum şeklinde kum yani entunu ifade eden mutlaka kuma izah etmiş. Beytukum olmuş ve nahmuyu ifade eden Na muttası zamirine. Na'ya izah etmiş. Beytuna, ev, evimiz ve evimiz olmuş. Aşağıda gelen kelimelerin hepsini, isimlerin hepsini de ammun, medresetün veya müderrisetün, lugatün, ebun, numun, sabihun, uhlun, dinun, ehun kelimelerinde bu kelimede beytun örneğinde olduğu dili kum ve na zamirini izah etmiş. Muzaf ederken ne yapıyordun? O isim muzaf yapıldığı zaman temmini düşüyordu. tek harekide düşüyordu. Olay bu kadar basit. Bu için çileği gibi bir alıştırma. Bu e, yeni kelime, bu kelimeler içerisinde bir tane yeni kelime var. Din, din, din yani evet, din kelimesi. Sondan ikincisi Yahudi üzerinde. Errabi'yi dördüncü alıştırma tekrar oku ey yüyevmin hâza burada soru edatı olan istifam edatı olan ey kelimesi alıştırmanın asıl konusu o ey kelimesi hangi hangisi bir aniyasına gelen bir kelime çoğunlukla muzaf olarak yani kendine sahip bir kelimeye muzaf yapılır. Muzaf et Bundan dolayı kendisinden sonra gelen kelimenin yani muzafın lehin hareketi muzaf et terkili gereği testi alınır. Eyüyevmin oldu. Eyüyevmin. Yani günün hangisi veya hangi gün diye tercih edilir. Ney? Haza. Bu hangi gündür? Cevap Ha da yavmuz Bu cumartesi tesi günü. Yavmuz evet cumartesi tesi günü. Hatırlayın, <Gülüyor> el yavm'u gün demek. <Gülüyor> el yavma bugün demek. <Gülüyor> yavmuz saptı, sapt sebt cumartesi Herhalde günler bölümünde o yedi günde ezberlenir zaten sonradan birisi bu Yevm-i Hayır, bu Cumartesi günü. Bugün yok orada. Hı hı. El Yevme değil. Haza Yevm-i Haza, bu. Yevm-i haber. Cumartesi günüdür. Tecrübe ederken Mükteda haber geçtikten dikkat edin. İkinci e, Eyyü kelimesinin ikinci kullanımı. Eyyü şehrin haza. Bu hangi aydır? Şehir. Şehir Ramazan el Lezi. hatırlayın. Şehir Ramazan. Ramazan ayı. Şehir aydır. Gökteki ay değil. O kamer. Bu 30 günlük süre. Ya yani 29 gün. Doğal zaman, zaman dilim alanı. Ay. Bu hangi aydır? Cevap haza şehrü Recep'dir. Şey Bu Recep ayıdır. Recep. Bunu raa diye mi Peki haza şehru, Ra kalın <gülüyor> ondan dolayı. Ama Recep dersek de şey yapmayız, yerimayız. Çünkü ra da re'yi kullanıyoruz dilimizde. Eyyü'l kulliyetin hazihi Yukarıda yevm kelimesini ve şehir kelimesini izafeten onları kastilerek daha doğrusu işaret samiri haza kullanıldı. Çünkü onlar müfret müf müzakker idi. Ancak eyyü külliyetindeki külliye kelimesi müfret müzakkeri olduğu için ona hazih ile işaret etti. Bu hangi fakültedir? Cevap hazih külliyetü ticareti. Bu ticaret fakültesi. eyyu kelimesinin başına harficer de diğer istifa edatlarında olduğu gibi bu istifa medatının başında harficer e, kullanabilir örneği şu fi eyyi medresetin ente sen hangi okuldasın fi geldiği için fi eyyi dedik az önceki örneğimizde e, fi eyyi şari örneğinde olduğu gibi Fi ayi hangi medresedesin hangi okuldasın cevap ene pil medresetin mutawasikati ben ortaokuldayım. okudayım. Buradaki ayı niye sanın bekliyoruz? Biz ağaç değil mi? Ayından sahipler. Ha, biz ağaç geliyor ya. Orayı kaçırır herhalde? Bunu söylemiştik. Hangisinin ayı gibi o ol olmuş oluyor o zaman? Ayın hangisi? Ayın hangisi, günün hangisi? Günlerin hangisi veya aylar hangisi diye tercih edilebilir. Burada e, sıfatın ve füsunun ezafeti kabiliğinden hangi ay, hangi gün diye de ifade edilir. Ayın hangisi, günün hangisi diye ifade edilir. Genelde yaygın olan kullanım budur. Ezafet tercih edilebilir. Min eyyi beledin enti ya uhtu. Ey kız kardeş, ey bacı. Sen hangi beldelensin? Belde yerleşimleri. Min eyyi beledin enti ya uhtu. Uhtan dolayı entedirdi ente okuduk dolayı. Ey kız kardeş, sen hangi beldelensin? Ene nel yunani. Ene nel yunani. Ben de size ne? nedir o aynı peki ben Yunanistan'danım el Yunan Yunanistan. E -Yu kelimesini kelimesinin kullanımı anladık mı? Kenar izade tespiline kullanılmış hangi hangi manasını istifan ederdi söyledi. Devam, Elhamis, Beşinci Alıştırma İstra ve Kutup Oku ve Yaz Burada e, Gayrimun yeni bir kısım Daha ekleyeceğiz. Eskiden Tamamını yazmıştık. Onları parça parça Görüyorduk. Bu okuyacağımız kelimelerin Üç satır hepsi de nedenle okuyunca birin satırı okuyalım Ondan sonra Söyleyelim Williamo, Eduardo, Lendenu Lenden'u, hareket yalnızca cevaplarını, Barisu, Makistan'u, İstanbullu, İbrahim'u, İsmail'u, İshab'u, Yahub'u, Eyyub'u, Süleyman'u. Herkese aşağıdaki isimler de aynı şekilde. Bunlar gayrimusalliktir. Neden? Birincisi, özel isimdir. Birincisi özel isimdir. Biz özel isim olacak ya sıfat olacak yani. O sıraya tanık eder özel isim. Birincisi özel ne Ya şahıs ismi ya belde ismi. Evet. İkincisi hepsi bu cümlede mi? Yani Arapçaya başka dilden ya Farsçadan ya İbraniceden girme veya İngilizceden girme kelimesi. <gülüyor> Mesela William, Edward, London. Alakhir <gülüyor> bunlar Londra, Londra, Londra. William'u Edvard'unla özel isim William aşağıya geleceğim Edward özel isim şahıs isim yani London'u Barisu şehir isimleri Londra'la Paris Paris, u, Paris, u. Paris, Paris Pakistan Pakistan ülke ismi İstanbul malum şehir isimli Belde isimleri de şahıs isimleri gibi Özel isimlerdir. Aşağıdaki İbrahim ile başlayıp Süleyman ve biten ve on altıncı satırda da Davud, Yunus, İbrīsu, İbrīlu, Mikaīlu, Firavunu da herkese özel isimler. Ee, birinci illetler özel isim, ikinci illetleri Ucunlar. Arapçaya diğer dinlerden Ucunlar kelimeler. Bundan dolayı bu iki illetten dolayı daha doğrusu Kayrimu sariftir. Ne demek Kayrimu sarif? kendini almaz değil mi kendini almaz Bir de sahlen şimdi burada mi o da değil sen İbrahim İbrahim Mihaiel mi çayıydı Cibri'nin diğer isimler Cibri'nin de böyle Cibri'nin. Azra'l diye bir isimler. Ölüm meleği. Azra'l diye bir isimler. Kuran'ın sünnette geçer. Yok. Efendim? Başka dinler, dinler gözüne bak. Şimdi... Son şey o, geçti şey. Ma maşallah gayrimun sahibi çözdü ki Azrail'i çözüyor mu maşallah Azrail Azali. yani. göre muhtemelen e bize şeylerden gönderdi Yahudilerden gelmedi bir e şey kelime hani e tefsirde bir şey var yani. Ya ne diyorlar bana İstirahiliyatçı İstirahiliyat Yoksa ne kuramını sunsa Ölüm meleği diye geçer Azrail'de geçmez, geçmez. Zaten bizim kitabı okuduysanız Orada büyük melekler kısmında Cevail-i Mikail-i İstirahiliyatçı Dördüncü ölüm meleğidir Orada yazar aslında da Unutulmuş olay Evet Evet, bu kelimeleri anladık. Bunların hepsi ya belde veya şahıs ismi olmasına sebeple özel isim değil. de yabancı dinden Arapça'ya girme. Dolayısıyla bunu hücum ediyoruz. Bu ikil de sebebi. Ne gayrı müsaallıktır? Kendin almaz. Anlaşıldıysa geçiyorum. Son e, maddeye. Ve sadece altıncı alıştırma. Tekrail misale Misali oku Sümme Sümme Havvilin cümelel Atiyete mislehu Sonra gelen cümleleri O misalin misline Benzerine çevir Yine çevir Bir alıştırmasın için Nasıl Misal En tezheb teyrel mevleseti Sen okula gittin ente denlemesi hatta burada ente'yi çoğul yapar. Entüm diye çevirirsek entüm ve hep tüm ileri medreseç olur. Gereken değişikliği yaparız ondan sonra ya, e, alıştırmaya kur. Siz toplama gittiniz. Aşağıdaki e, ilk e, alıştırma ente harac terminal fasli sen sınıftan çıktın. Onu entüne çevireceğiz. En teceleste fil fasli. Sen sınıfta oturdun. En tüneşi oluyorsa. Eğne zıhebte ya ehi. den dolayı zıhebte dedik. Değil mi ey kardeşim? Nereye gittin? Ya ihvani dersek. Ehi ihvaniye dönüştürsek. Eğne zıheb ya ihvaniyi. Ey kardeşlerim ne de olur? Limaza karaç teminel fasli ya velet Ey velet niçin sınıftan çıktın? Limaza biliyorsunuz ne için? Niçin manasına soru edersin. Ey velet niçin sınıftan çıktın? Sorusunu velet değil de evlat diyecek olsa ey veletler var. çocuklar ne için sınıftan çıktınız derken gerekli değişiklik yapacaksınız. Anlaşıldı inşallah. <gülüyor> evet, evet. El kelime atı. El kelime atı. Zibid etü. Bin kelimeler. Onu siz teminlerden okusun. Beni biraz farklı çünkü. Onu yemeğine takip et. El hafidu İbnül İbni Ev İbnül Binti Hafid İbnül İbni Yani oğulun oğlu Ev veya İbnül Binti Kızın oğlu. El veya En baştan olarak. En baştan. El Hafidu. El Hafidu. İşte anlatmak istiyorsun? Selamdan, mi işte? İbni mi İbn diyorsun? Oğuz He, sorun. Çok güzel. <gülüyor> Oğlum oğlu daya. İbnul dimti. Kızın mı Kız. Erkek torun olur mu? Hafif. Erkek için de kızışmasınlar. Yani, torun. Mu? Genel olarak. Oğlu, kızın oğlu genel de. olarak. <gülüyor> doğru. Genel olarak. E, şey gibi. Hani. E, ne diyorduk? Ko eş, mesela zevç kullanıyoruz ya. Hem kadın için erkek için kullanılır. Genel olarak bu da torun için kullanılır ama erkek torun için kullanma da kullanmak daha yaygın. Torun, el-hafif, yani ev-kirli-minti. El Oğulun oğlu veya kızın oğlu. Erkek torun manası çıkıyor. Oğulun oğlu veya yani, kızın oğlu olur Bir açıklama yapmak istedim. Bir daha yapayım. Dedim ki, el-zevk erkek için de kadın kullanılır. Ama yoğunlukla kullanımı koca içindir. El-hafif torun için kullanılır. Yoğunlukla kullanılır. Erkek torun için Hafetin. Gem uhu hafetin. Eseniz? Hafidu. Torun zayın. Bir mürid mi ev? Bir mürid mi? Ev budur ana. Dayanın demo çoğul. E. Ee, torunlar deme. Efendi. Kafiye diyor. Yanlıyım. Yanlıyım. Yanlış oldu. Ne ne yazdın? Ne yanlışın? Kafiye torun demek. Kafede su, işte de tüm onun çoğulu. Torunlar. Zaten yanında yazıyor. Ela sudu kim o ki sussetti marine evet evdimi dimi sen ben bir seni sevdiğin karşılığım yok yanlış değil mi evet el külliyatı <gülüyor> cam ha fakülte <gülüyor> fakülten külliyatın bir tıp fakültesi şe Şeriatı, şeriat Fakültesi fakültesimesiinden külliyetin hem de seti mühendislik fakültesi külliyetti ticareti ticaret fakültesi el mahkemetü mahkeme El iki tane demesi var ihın ihvaanın iki tane mana edilir erkek kardeşler vetin de ve ne kullanabiliriz? İki de doğrudur. Bir kalıp ehlenme sehlenme merhaba. Hoş geldin, sefa geldin ve merhaba manasına gelen veya manasına gelebilmesi en yakın olası şeydir. Ee, i̇fade. Bize değil hoş geldin sefa geldin diye. Bir kalıp ehlenme sehlenme merhaba. Arslan tanesi. El Yunanı Yunanistan. Nasrani Yun Cemhuru Nasara Hristiyan. El Belad-ı Cemhuru Belde yerleşim yerleri. Bilad sorusu var mı arkadaşlar? Memleket de soruyor. Memleket de soruyor. Kullanım. Daha çok bir belaklardır. El belaklardır. El belaklardır. El